Sabahlar, sabahlar, modern Sabahlar başlıyor. başlıyor. başlıyor. Radyo Tübürüs Modern Sabahlar devam ediyor. Instant Türk kahvesiyle bu sabah başladı. Oktay demirciye çok teşekkür ediyoruz. Ya, biz başlayamadığımız için henüz o teşekkürlerimizi. Ee, neyse. Afiyet olsun. Cuma ee, günü bu konuları konuşuruz. Hani e, neydi o konu neydi? Kimler içer, kimler içmez? Içer, kimler içer, kimler, içer, kimler, kimler, kimler içebilir içmez. Kimler içemeyebilir? E, caiz midir değil midir onları hep beraber bakacağız. Evet. Tamam. Evet. Hı -hı. Macera dolu bir perşembe sabahı. Espriler, şakalar. Espriler, şakalar, dil bazı şeyler, espri bazı şeylerin tabii bazıları ki. Şaka. Bazıları şaka tabii. Şaka. Tabii, Ve bazıları da iç şakayla falan alakası yok resmen. Ee, burada bir şirketler grubu var. Ege Kayaca'nın sabah sabah sinirini bozdu herhalde. Hayatta yapmak istediği tek şey olan gayrimenkul gelirleri e, konusunda bir uzman kompeten şirket. Ben şimdi ilk defa duydum beyefendinin adını. Aziz Torun. Aziz Torun. Aziz Bey diyelim kendisine. Aziz Bey'in e, taşınmaz gayrimenkullerinin. O fotoğrafı... O fotoğrafı, fotoğrafı cüzdanına koyacağım merak etme Hayır, onu kesin. Hayır ben kes tişört yaptıracağım. O, o öyle yaptıracağım. Geçici tişört. İşte o fotoğraf. kalıcı diyor. dövme. Dövme mi? Aha. İşte o fotoğrafta yazdıracak mısın? Lütfen öyle bir şey yaz. Öyle yazdır da adamca izle evet. üzülmesin. Evet. Adamca izlerken. Kimi kime, kime özendiğimi de herkes bilsin. Bilsin. Bugüne kadar Slash'a özendik. Angus Young'a özendik no de bir geçti oldu, elimizi. Ne no oldu? Ne no oldu? Aziz İki tane uyduruk gitar. <gülüyor> Yalnız fotoğrafın çok net olması lazım. Yoksa seni çiğ köfteciye özleniyorsun da zannedebilirler. Evet doğru. Bakayım. Yani fotoğrafı büyük olması lazım. Yani zaten şöyle i̇şte o fotoğraf. <gülüyor> Aziz yazarsam... Dorun'un fotoğrafı şöyle söyleyeyim sana Oktay. Zaten neresinden baksan 2 milyar dolar akıyor. Yani fotoğrafa bakan der ki. Görünüyor, yahu, görünüyor yani. Ne Tabii ki. E, 3.8 milyar lira değerindeki taşınmazlarından yılda 92 milyon lira kira geliri elde ettiklerini yani söylüyor bir... Aziz Dorun 180 milyon liraya çıkaracağız efendim dedi. 3.8 milyar dolarlık evet. taşınmazı nakite çevirsen gene taşınmaz <gülüyor> taşıyamam <gülüyor> E biraz öyle biraz öyle hakikate yani e, nakizin de taşıyamazsın yani ama anladım taşıyamaktan da bahsetmiyorum <gülüyor> yani. tamam, şuradan şu araban bagajına doldursan o bile zor o bile zor arabadın neyin nerede Baho, Kaçlık kaşlık banknotlarda hesabını sana bırakıyorum kaç kilo eder kaç yüz kilo dolar senin etin ne budun ne deseler ki sana al sana bu kadar parayı taşıyabildiğin gel. kadar, kadar diyorsun. ne Böyle kadar taşıyabiliyorsun 200-300 <gülüyor> dolar geçen yani. zamanda biraz bench yapsaydım o zaman 180 bin dolar basardım aslında Yalnız bu gerçekten bir, bak, zenginlik motivasyon. Aslında Oktay hakikaten doğru söylüyor. Gerçekten zenginlik göstergesi ya. Kimseçte kaç dolar basıyorsun? Mesela bak. 180 bin ölçüsün. dolar basıyorum. Bak ne kadar güzel. Bunlar Türkçemize kazandırılmış. hayal olsun teşekkür Mesela ediyoruz. Ne kadar basıyormuş? 360 bin basıyormuş. Rahat Dolan. basıyor adam. Ne kadar güzel. Evet e, bu güzel haberlerle başlayalım. Korkut <gülüyor> rakamlarla girdik sohbete sevgili izleyiciler. İşte ]iniz. rakamlarla Türkiye... Kaplan ee, sineye ha Rakamlarla bu, Türkiye köşesi sonu gibi düşündüm. Ben sana yeni bir köşeyi. var da çok şey değil yani. Aman ailede kararları kimler veriyor? Yüz Türk'ten kaçı mutlu? Yüz, de, yüz Türk'ten kaçı internet kullanıyor? Sinemaya ne sıklıkta gidiyoruz? Aile çabuk? araştırması. Evet, Aile, araştırması. Aile araştırması. Rakamlarla sadece... Türkiye'ye girelim mi o zaman? Girelim girelim tabii canım. Rakamlarla Türkiye Rakamlarla Rakamlarla Türkiye 2012 Evet sevgili dostlar Rakamlarla Türkiye 2012'ye Hepiniz hoş geldiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yurt genelinde ee, Teşekkürler İyi, teşekkür Stüdyodaki konuklarımız siz Stüdyodaki konuklarımız Siz Radyoları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz ve siz değerli jüri üyeleri. Türkiye'mizin her köşesinden... Ve atlar falan. Ve sevgili atlarımız, yöresel atlarımız, Çorum atları geliyor şu anda. Gösteri atları tabii. Gösteri atları bunlar. Evet, çünkü Arap atları geliyor. Gösteri atları demene gerekiyor ki atlar zaten... Atlar gösteri zaten gösteri zaten... atıdır. Hayır atlar zaten... Çorum'da gösteri atı. Atlar Çorum'da gösteri. Bir tek Çorum'da var. Burada. Bir tek Çorum'da var. Gong'da var. Varmıştı. Ve Gong'umuz. Ve San Francisco'dan bize part-time çalışmaya gönderilmiş olan belediyeden... Geçici işçilerimiz <gülüyor> Tabii ki sözleşmeli geçici işçilerimiz <gülüyor> ve, ve sevgili <gülüyor> dostlar 2012'yi rakamlarla Dizimizin dibine yatırarak bir inceleyelim ee, şu anda bakıyoruz. Ya niye 2012'nin herkes bir bilançosunu çıkarmaya çalışıyor? 2 geçen... 2012 değil canım bu 2012'de değil mi yani 2011 bir önceki veriler 2012'de. Ha, çünkü o. geçen televizyon ödülleri de 2012'nin en iyi bilmem ne dizisi diye verildi. Daha başlığı da şurada. Daha, ne oldu? Biraz beş fırsat ferciniz ya. Evet. O Nisan ayında ödül dağıtmak ne demek diye. Bu da şimdi 2012 verileri değil. Değil değil değil ha. değil değil değil. Ee, şimdi E seçimi konusunda ee, erkekler e, hiç evlenmemiş bir bayanla evlenmek istediklerini belirtmişler. Ee, aile yapılarının benzer olmasını istemişler. Ee, kadın işi olan adam istiyor. Yani bu televizyon programlarında seyrediyoruz ya nasıl bir eş istiyorsunuz? Efendim sigortesi olsun. Hem işi olsun İyine. hem dişi olsun istiyorlar. Evet. Çünkü ben dişlerim tamamen kendimin diyen adamı da gördüm. Evet. Bir işinin olması, aile yapılarının benzer olması, yine ilk kez evlenecek olması. Erkeklerde aranan özellikler. Ee, ve iyi eğitimli olması da aynı şekilde devam ediyor. Ee, görücü usulü evliliğe aynen devam demişler. Ee, görücü usulü, Burada, orada görücülerine soruyor. İyi eğitimli mi kendisi? Evet onlar çünkü görücü, bir başka gözle de bakmak lazım. Çünkü insan kendi gözüyle yanılabilir, aldanabilir. Değil mi bir tecrübeli bir çift gözün? Ne zararı olabilir? Orada görücü o tip soruları cevaplıyor mu gerçekten? Tabii. Tabii. Yani Her türlü soruları sürü. cevaplamakla daha doğrusu iyi bir görücü. Aslında düşünün. madem yani... herkes evliliğe meraklı, evlilikte eğitim arıyor. Bu, bu ÖSYM bir de evliliğe giriş sınavı. EGS falan gibi bir şey Doğru yapsan. çünkü onun kriterleri farklı. Doğru abi, de olabilir. Çocuk yapma ruhsatı gibi bir şey mi gider? Bir Hayır, yani yok. o Oran başka da sen? herkes evlilikte şey arıyorsa. Eğitim İsteyenler arıyorsa, tabii ki. Ne kadar yani. eğitimli. Hmm. Şimdi eşinle tanışırken onun böyle konuşmalarından falan filan bir şey çıkarmaya çalışırsın. Hmm. Halbuki net bir puan olsa 180 aldım ben falan dese hmm. genel evlilik eğitiminden. Hımm. Kadın erkek girecekler Tabii buna. Bir puanla birbirine yakın olanların eğitimine Eğitim birbirine değil. yakın. Ama sonuçta yani... Bence hiç... çocuk yapmak için de sınav şart. Faşizme gider. O, öyle, oraya gider de. Ama buna, temel isteyenler, temel. buna isteyenler girecek Ege'nin söyledi. Bence çok mantıklı bir Puanını şey. Puanını belgelemek yani istiyor. İsteyenler. Ha yok ben puanla değil. Mesela kendimi daha iyi ifade ederim, anlatırım diyen adam varsa girmek istemeyebilir. Sonuçta abi. bilgisayarla yapılacak bütün bunlar. Öyle bir şu ha, bilgisayar yani, Atama gibi mi? Atama gibi ya. Bilgisayar. İnsan eli değmeyecek. Evet. Görücü de şey diyecek. Çocuk askerlerini yapmış, evlilik puanı da 200. Eli valla şu anda o çocukla ben evlenmek istiyorum. Yani. O derece insanın iştahını açacak şekilde söyledin. Hem de böyle bir formlar olur. Oktay senin de iştahın açılmadı mı? Yok. Allah Allah ya. Benim öyle bir şey olmuyor. Çünkü... Valla resmen aşeriyor <gülüyor> gibiyim ya. 200 yani çok yüksek bir puan. Beni aşar. <gülüyor> Fahir'i aşar topuğundan vurdum <gülüyor> E ben de aşırıyorum Başka diye orada espri yapmıştım canım aşırıyor falan dedim oradan aa, çok hoş oldu. <gülüyor> peki devam edelim e, boşanma sebeplerine madem evlendiriyoruz da peki niye boşandırmıyoruz? Tabii ki boşananlar da olacak evlendirdiğimiz gibi boşandırmasını da biliriz. Zaten bu giriş çıkışlı bir sistem. Tabii sisteme giriş aidat ödersen sisteme çıkışta %15 kesintiyle ancak. Geri alırsın. Geri alabilirsin. E, sorumsuz bu ve... Sonunda da nafaka diyoruz. <gülüyor> Hayır devlet alıyor. Ha. Devlet nafaka almaz. Devlet vergi alır. Efendim e, şimdi şu şekil. <gülüyor> Boşanma sebepleri herkes ne diyor? Aman aldatma şiddet falan. Hayır hayır hayır hayır. İlgisizlik, alakasızlık, sorumsuz ve ilgisiz davranma kadınlarda ve erkeklerde bir numara. İki numarada evin geçini sağlayamam ama. Kadınlarda ve erkeklerde mi? Yani kadınlarda ilgisiz alakasız. Bu heriften bir çocuk olmaz diyor. Şiddet işte. Bu da bir şiddet. Oktay, İlgisizlik her şiddeti şey... mi? Tabii ilgisizliği, i̇lgisizliği şiddet mi? olarak kullanan nice adamlar var. Pis adamlar. Ve kadınlar da aynı şekilde kullanıyorlarmış yalnız. Pis, Pis kadınlar. Pis adam kadın yani. Yani pozitif ayrımcı olalım o Ülke yüzden. var insan anlamında. İnsan anlamında. Pis insanlar. Pisler. İlgisizlik. Evet. İlgisizlik ilgi ilgi ilgi diyen çiftler kurtarıyorlar diğerleri maalesef. E, evin geçimini sağlayamama. İki numarada üç numarada aldatma dört numarada kötü muamele. Kötü muamelenin içine dayak da giriyor tabii ki takdir edersiniz ki. Yüz 65'i hiç internet kullanamıyor. internete girmeyen... Ne oldu bir dakika ilişkileri bitirdik mi? İlişkileri bitirdik. Bence tamamen bu ÖSYM sistemiyle bunların hepsi çözülür. Çok güzel çözülür. Belli eder Hep bazı şeyleri. Uygul sınavlar koyacaksın. Uygul sınavlarla sonuçta ona göre sorular hazırlanacak. Tabii ki. Puanlar verilecek. Tabii Başarılı ki. başarısız. Başarılı başarısız. İstersen puanına bakarsın. istersen tipine bakarsın. Hem tipi düzgün hem, hem düzgün. düzgün, hem puanı düzgün, hem puanı düzgün Hem de geliri de düzgün. Egecim ha, geliri de ki. var. Geliri de gayri meşgul gelirleri var dedesinden arsalar kalmış ve onları tarım arazisi olarak kullanıyorlar. Kira aldık efendim. Ve aylık olarak yaklaşık 2500 liralık bir geliri oluyor. Gayet güzel. İşlerde kendin inse buyursun. Gel konuşalım, <gülüyor> evet. görüşelim. Ee, İnternete girenlerle ilgili olarak zaten girenler ve girmeyenler olarak ayrılmış interneti e bugün biraz girenler diye bir şey yok mu? Bakın internet, e? Bakayım, internet, e. i̇nternet e biraz geldiğinde girenler var, onlar maalesef kategori dışı. Ve Hiç... bizim şimdi. Ee, ne deniyordu ya? İnternet kullanımı 30 milyona ulaştı, 35 milyona ulaştı falan gibi rakamlar vardı. Hı, o Facebook Hı. hesaplarından mı? Facebook hesaplarından mı yoksa internet Müker... kafede oyun oynayanlar da hani o artık masadan kalkıp kafe... öbür masaya oturunca 2.000 sayılıyor. internet diyorum? kafe kalmadı da şimdi çok fazla artık onlar şey değil. Yani genelde bunu Facebook hesaplarından çıkarıyorlar. Mükerrer Facebook hesapları da çok olduğu için. O Facebook oradan. hesabına bakarsan Türkiye'deki nüfusu 300 milyon. Niye tamam işte düşün. Nasıl bir açız Facebook'a? O Ama zaman kullanıcı sayımız göre ben şaşırayım. Aa! Kullanıcı <gülüyor> <gülüyor> sayımız daha yüksekti yani bu adamlar ya da kullanıcıyım diyor. Kullanıcı. İnternet. değil ya. kullanıcıyım. Yani ara ara giriyorum, buldum mu girerim diyor. Ya internet kafeler var ya internet kafeler var yok dedi eski sen... ya yok dedi dediğim o değil yani. Var ama eskisi yani eski kadar konforlu değil mi? Çünkü deri koltuklarda oynuyorlar. Yoğunluklu değil. Oktay Ben şu... hatırlıyorum. Öyle mi? Yoğunluğu, yoğunluğu azaldı. Diyorsun. Azaldı tabii. Benim internet kafeye yapan, işi yapan arkadaşlarım vardı O bıraktığına e göre yoğunluk azaldı. Yoğunluk doğru. azaldı. Ben de onların yalancısıyım. Doğru. Her gün kullanan %13.8. hiç kullanmayanlar %65. Bazen işte internet geldiğinde bulunanlar %35. Azıcık girenler. Acil, Adil azıcık kullananlar gören. diye bir şey var mı? Bakayım. Adil. Adil kullananlar %17 Oktay. Ne kadar güzel. İyi bakalım. Güzel. Sinema, tiyatro hiç gitmiyorum diyenler ne kadar olabilir? Hiç gitmem. Sinema, tiyatro sevmem. Hiç yazetmem bütün Az şeyleri. Azıcık sevmem. Diyenler kaç? %75. Arası bazen tiyatro geldiğinde giderim diyenler internet gibi Hoş düşünenler. bir tiyatro geldiğinde gidiyoruz. %2 Sık sık giderim hafta sonu ne yapacağız ya diyenler %1. üç, üç onlar üç zaten hesabı geri kalan yüzde yüzde onları paylaştıramıyorum bile kitap okuyanlar okumayanlar hiç kitap okuman ben zaten şey öyle diyenler var bir gün bir kitap okudum dedim ki onun üstüne zaten kitap ok yani bir kitap daha okumaya gerek, gerek yok. yok en üst seviyeyi okudum diyenler kaç olabilir bunlar ee, bir gün bir gün yüzde olarak 50. mı vereceğiz Faiz evet yüzde ee, Bunlar, 4. bunlar okuyanlar yani. Ha okuyanlar mı? Bunlar okuyanlar sınıfına giriyor. %10. Bazen okuyanlar sınıfına giriyor. Yani 13. Yüzde 13. Valla okta iyi. Ee, sen çok sık okuyanlara. Yani akşam yatarım 3 kitabı aynı anda devam ederim. Bir tanesi tuvalette, bir tanesi yatak odamda, bir tanesi de çantam dolu böyle. Olur seyahatlerde meyahatler çat diye çıkarırım orada okurum. Her dakikamı en güzel şekilde geçirmek benim boynumu borcudur diyenler. Yüzde 13 doğru. Hmm. Ee, ara sıra okuyorum diyenler kitap geldiğinde. Yüzde <gülüyor> 44. Ee, hiç okumuyorum diyenler 144 defa. Şimdi bir geniş bir kesim var bu anket soruları sırasında. Bence sadece açarlarımı... ses mi çıkardılar şeyler kitap, tiyatro, sinema, internet vallahi var ya yemin ediyorum anket yapan anket. adam gibi hissettim kendimi yemin ediyorum öyle biri olsaydı girerdim yani öyle söyleyeyim yaşına başına hiç hürmet etmezdim ama sen anket mi terminatör müsün senin amacın anket, anket doldurmak mü, mı yoksa adam adam, adamı darp etmek mi adam beni doldurdu önce derim hakime de söyleyeceğim şey adam önce beni doldurdu ha, öyle Bak, önce zaman. dedim ki insan gibi sordum internete giriyorum Değil yaptı kitap okuyorum sana yaptı sinema tiyatro dedim dedim en son artık ese. yani beni de şey konumuna <gülüyor> soktunuz yani Turgay Şeran evet ee, 17 yıl sonra bunu devam ediyoruz seneler sonra <gülüyor> Turgay Şeran ben ne olduğunu bilmiyorum onun Bilme, bilme de. Her şeyi bileceğin diye bir kaide yok. Her şeyin ayrı bir kaidesi var diyoruz. Ve bikini sezonu açıldı. O evet. yüzden... Bikini giyer misiniz? Bikini giyer <gülüyor> misiniz? Giymem. Ee, Avustralya'daki Flinders... Dur programımızı kapatalım. Ha, kapatalım ya ben ne yapayım? Ben de diyorum bir sapıklık var bu programda. Rakamlarla Türkiye. Bitti. Sonuç. Türkiye'miz güzeldir. Oh be. Diyorum, güzel bağladım. O fon abi. biraz sapık gibi bir fonmuş galiba. 3-5 dakika sonrasında insanda... Evet biraz bir rahatsızlık yarattı. Bir rahatsızlık yarattı. Oh yumuşak şöyle yani sabah sabah insanı böyle canlandıracak enerji yani daktayl konumuna getirecek bir şeyler lazım. Daktaylı hiç düşünmemiştim ama ona göre de bir şeyler buluruz. Bak adam buluruz diyor. Oktay kaplan Snail mi? Bence kaplan sineği faciasına gidelim çünkü... Ee, bikini faciası burada bakıyorum erotik konuşmaları öyleler kap, şu Kapsifa. Buyurun efendim. Kapsipa olacak çünkü kaplan kaplan siney paniği olacak doğru. Kapsifa da var, kapsifa da var galiba. Önce panik sonra facia veya önce facia sonra panik. Facia panik sonrasında faciaye neden oluyor? Faciaye ramak var diye bir şey var. Kapsifa ra va gibi. Yani bu va. aslında Macaristan'daki. Şabımda, şabamda kucuk. Ama bah. Hani siz <gülüyor> dün gece çalıştın herhalde bunu bah. daha, daha hakikaten. Ama güzel söyledin değil mi? Çok güzel söyledim. Van olacak abansın. Van diye ama onu vay vah. değil. Güneydoğu Asya'da e, birçok hastan hastalığın kaynağı olarak yeni bir e, sinek tipi e, kaplan sineği. Günah geçisi olarak sinek keçisi Avrupa'ya gelmiş kaplan sineği. E, her uzmanlar diyor ki aman dikkat edin. Cimilerle gelmiş. Bakın de ya yani böyle arya benzer. Arı hı hı. tipi bir şey. Ama ne... aksineğine mi benziyor? Ha kaplan sineği. O zaman arı dediğin çizgili mi? Çizgili. Yani sinek gibi ama arı da gibi demiş ee, bilim insanları. Ondan sonra ne yapıyorlar? İklim değişikliğinin sonucu olarak böyle bir şey. Aslında böyle Çıkışan bir şey yok mı? demiş. Nereden Uzman geldi? Pardon. İklim değişikliği ne olmuyor? Bunlar muhnis muhnis sineklerde de Bu bizim oramızı buramızı yazılı ısıran evet. sinekler, karasinekler bir anda kaplan sineğine mi kaplan dönüştü? Kaplan sineğine dönüşmüş. Delirmişler. Çünkü benim bildiğim birkaç tane tehlikeli sinek türü var ki bunlardan birisi. Anofel. Sineği. Anofel. Anofel cinsi sinek. At sineğinden korkarım arkadaşlar. At sineği doğru söylüyor. At sineğine de Ne kere. demiş kaplan sinekleri? Arkadaşlar kaplan sinekleri şeyden... küresel ısınma var. Hep birlikte mutasyon. Neye benzeyelim abi? Aralara benzeyelim. Yani bu sineklerin e, en pis tarafı işte. Yani isteyen sinekler kaplan sineğine dönmüş anladığım kadarıyla sıcaklıkla falan. bir de o, yapanlar. yapanlar. Bir iki sene içinde sonuç gelmiş. E, ve e, hep beraber yine bir araya gelip göç etmişler. Göç etmişler. Avrupa'ya göç etmişler. Afrika şu anda, bize dar geliyor demişler. Şu anda gerçekten bir huzursuzlanma var Avrupa'da. Ne e, yapıyor ne bunlar? Olacak? Hasta mı ediyor insanı? Hasta Mikrop taşıyor. Hasta. Hastalıkların birçok hastalığı kaynağıymış ya bu kaplan sineği. Öyle öyle pis bir şey. Pistik. Ee, Pistik. Türkiye'de de görülmüş. 3-5 tane Türkiye'de de görülmüş. Türkiye'de de görülmüş mü nihayet? Ama ne olur dikkat. Ama ne olur diyeceksin? Neye dikkat? Dibinlikle mi? mi gezeceğiz? Oktayım. Yani tutup, ne yapacağız? Tutup çıkarmayın demiş. Tutup çıkarmayın ne yapacağız? Yok, Neyi ya, tutup o, okene, çıkarmayacağız? çıkarmayız. O keneydi galiba. Keneydi. Değil mi? Doğru. O kene. Bunlar nasıl asineye gibi yapışkan şeyler mi yoksa gece gelen sivrisinek gibi sinsi bir hayvan mı? Sinsi bir hayvan Hım, canım, Geceleri geliyor. Sivrisinek, ya. yani sivrisinek yapışkan... mesela gündüz yok, gece sinsi sinsiz sinsi geliyor. At ise bu diye bağır bağır geliyor, konuyor. Yok umursamadan. Gelirken yine sesi belli oluyormuş bunun. Öyle kendimi gizliyim kendine falan filan öyle bir şey yok. Tabi tabii. Kendine özgü bir sesi e, de çok var. güzelmiş. Olan demişler dikkat edin. Ne oldu? Kene bitti mi ya bu arada? Dö havaları ısınır, haberleri başladı. Köytoğlu ortaya çıkınca kene şey oldu ama şimdi bakalım bu sene bakacağız. Bu sene de bir bakacağız. Bir bakalım o zaman. Bir bana. bakarak olalım da bu sene geçen sene e Hadi bakarak olacağımıza göre bakarak olma sözü veriyoruz sevgili izler. <gülüyor> Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseriyle açılıyor. Öpeceğim, öpeceğim dedim sana. ya. 3000 kişilik konser alını ve Radiotür Şehir Stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler maibilette. Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve Radiotür.com.tr'de. Sokakta da hayatın sesini aç. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. da çok güzel şarkıymış sevgili yeterli. dinleyiciler ama yeterli diyorlar. İşte. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Ölü. Ölü ee, Ölülerle konuşan mühendis. Ee, kendi kendine geliştirdiği bir cihaz var. Evet. Ee, geri Galka. Ee, Amerika'nın Connecticut. E, Kendisinde yaşayan e, Geri Galka kendi kendine bir cihaz geliştirmiş e, Bunu aynı zamanda satıyor Biliyorsunuz Mesai e, modern sabahlarının Shopee bölümünde de e, Her gün satılacak satılan malzemelerden bahsediyoruz e, Melisa ile rahat rahat konuşuyorum demiş 2004'te e, Hap içiyorum demiş Kaybettim ben kızımı demiş ama demiş 2004'ten bu yana demiş bu geliştirdiğim alet de demiş düzenli olarak demiş konuşuyoruz demiş. Ruh kutusu bu demiş. Ruh kut. Bunu... Ruh kut, ruh kut, ruh kut. Ruh kut olması lazım Yoksa tekeciler bölünmüyor mu? Yani ben öyle kendimce bir sistem koydum. anladım. Ee, ölümden sonra iletişime yavaş yavaş inanıyorum demiş. Ee, yavaş yavaş yerin, aniden değil birdenbire insan şey yapmaması lazım. Yavaş yavaş böyle alıştır alıştır. Ölüye de ölülüğe alışmak için bir fırsat vereceksin. Ha, tabii ki. Ruh kutusu isimli aletle. Benim o deyince Oktay sürekli aklıma müzik kutusu tipi bir şey geliyor. İngilizcesini düşün o zaman Fahir. Bakayım. Spread box. Evet. Öyle düşün. İyi. Bak geldi mi şimdi? Geldi geldi. Birazcık yine mi, yine... geldi. <gülüyor> yine mi geliyor? <gülüyor> o geldi birazcık hemen sonra yine müzik kutusu onu geldi. omuzuna asıp sokakta mı dolaşıyorsun ruh kutusuyla? Yok ya evinde yapıyorsun. Öyle bir film var mıydı? Babasıyla konuşuyordu falan. Bir Babasıyla konuşan adam yok. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de onu şey yapabilir miyim? Evet. Ben şimdi senin anneni Türk yapayım. Türk dizilerinden ha? taklitler. Türk dizilerinden Orçin... Ha, i̇stedin değil mi? Bunu i̇ki, istedin. İki Ay. sabahtır arabada okta şey yapıyorum, orçun taklidi yapıyorum. Çok hoşuna gitti adamın bağladığını. Ya. yani ya, üç bardak kahve içsem öyle zevklenmem. Öyle düşün. Düşün zevkin boyutunu yani. Selam baba, seni seviyorum demiş. Ee, Selam mı? Kızı. Ne hangi kutu aracılığıyla söylemiş bunu? Rok kutusu. Rok kutu. İkinizi de tebrik ediyorum. Ne kutusu ne kutusu ne kutusu bu? Rok kutusu rok kutusu rok kutusu bu çok güzel oldu. Ee, Melisa'yı görmedim. Webster oynatıyoruz reklamda fark ettiysem. <gülüyor> Yalnız fiyatı konusunda biraz kafası ne karışık. Ne kadar abi kaç para ya? Anladım. Hayır işi yani, bu sonuçta. Bu adam mühendis mi? Mühendis tabii canım elektrik mühendisi. Yani şey teknik bir kutu mu bu? Yoksa? Evet biraz teknik mi sence de öyle değil mi? Manevi bir kutu. Abi herhalde ölüyle ölü konuştuğunda yıldızlar koydum. İçinde de kızımın sevgisi var. Hayır ölüyle konuştu konuşturan bir kutu düşün abi tabii ki ses geliyor yani. kutudan yoksa harfler mi çıkıyor? Ses geliyormuş. <gülüyor> bir dakika ya adamın. Tabi böyle. Digiboard gibi böyle bir şeyler mi oynuyor? İçinden harfler mi çıkıyor tabii, dedi. Tabi tabi harfler çıkan evet, kutu da var. Evet harfler çıkan kutumuz. Harf kutusu derdik o zaman. <gülüyor> Buna ne dedik? Ruh, Ruh kutusu. kutusu dedik. Senin dediğin harf. Aynı kutu. Başka kişilerle konuşmamıza da imkan tanıyor mu? Bir telefon gibi mi yani? Nasıl telefon sadece bir kişiyle konuşmuyorsun da telsiz belli bir kişiyle bir grubla konuşmanı sağlıyor. Evet. Evet. Demiş aynı kutuyla demiş başka kişilerle ben de konuşabilirsiniz demiş. Tabii konuşabilirsiniz. Ve aynı zamanda gece çalışıyormuş bu kutu. Gündüz de içine bir şeyler koyabilirsiniz bu kutunun demiş. İlla i̇şte şu anda beni mest adam. Ruh kutusu diye sadece ruh konuşulacak ruhlarla konuşacağım bu kutuyla falan gibi bir derdin yok. Ee, gece olmadan içine bir şeyler de koyup kullanabilirsiniz demiş. Raf kutusu da olabilir mi demiş ruh kutusu demiş. Ee, ya orada geyiğe bağlamış geyi, herif iyice. Ee, ve demiş fiyatı bunun demiş. Ruh kutusu için arayan dinleyicilerimiz var. Tamam, Günaydın buyuruyor. efendim. Good morning. Good morning. Good morning. Ya, Alm Alm yamadık. Almanya'dan şey da alıyor. Alo. Günaydın. Maalesef. <gülüyor> ya küçük de kuşuk almaba. Cık, olmadı. Yani arayan <gülüyor> dinleyicimiz <gülüyor> acaba bacar mı biliyor mu diye şey yaptı. Çünkü <gülüyor> bacarca biliyorsa bu e, en iyi selamlama cümlelerinden biri. <gülüyor> Hemen anlardı. <gülüyor> Hemen anlardı. Herhalde bana diyorlar. <gülüyor> Geri kalka 79 dolarla 350 dolar arasında değişiyor bunun fiyatı efendim demiş. Yani 80 dolarla 350 dolar arasında bir fiyatı var. Herhalde 350 dolarlar şeyler ne derler daha e, mobil kutular. Yani şimdi nasıl ev telefonu ve cep telefonu varsa. Evet. Bu da ev ruh kutu. Ve cep ruh kutu. Yok bu sabit Bir de iş, iş yeri için tabii ki düşünülmüş. İş yerim paketi mi? İş, tabii onun gibi iş yeri. Ölmüş yerli. patronla Hayır. danışıyorsun ne yapacağız ya falan diye. Günaydın efendim. Ama günaydın. Maalesef. Günaydın. Ha, günaydın. Düdük sesini çalıyor. bakıyorum onunla konuşma işler. Biz çaldırıyormuşuz gibi oluyoruz sonra da. Ben anlamadım maalesef bu Maalesef bir kere daha. Tamam maalesef şöyle, maalesef. Mesela e, bir takım şeyleri var yanında. Fiyatı değiştiren o galiba. Aparatları var. Mesela. E... Temizlik seti vardır kesin. Çünkü bu kirlenen bir şey. Sonuçta içine ruh giriyor çıkıyor, ruh giriyor çıkıyorsa. Yani kesin bir tozlanır yani. Yani konuşuyorsun falan ama mesela e, onu ayrı zamanda sen konuşurken onu da duymak istiyorsan ayrı bir şey var. Filtrediyorsun sen, sen. Tek tek konuşur, konuşulmaya el veren bir kutu var. Sonuçta hepsi, hepsine Konferans ruh kutusu deniyor. Ama yani hepsi farklı farklı. Değişik değişik parçalar alarak özelliklerini arttırabiliyorsun. Önce kadarıyla. bir kutuya bakarım kutu mu diye. Sonra da ruha bakarım ruh mu diye. Reklamı da buymuş. O zaman isterseniz ben sizi reklamlarla coşkuyla baş başa bırakayım. Hemen ardından nasıl olsa bir saatimiz daha var burada. A. Ofis kaçkını. Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu ofis kaçkını. Ofis kaçkını. Ofis kaç günü hafta içi her gün saat onda radyo tude. Yine bir ilk olma zamanı hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo tude Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseriyle ile açılıyor. Öpeceğim, öpeceğim dedim sana Ne yap, boş. Bağlar, rablar, boş 3000 kişilik konser alını Ve Radyo TÜ Şehir Stüdyosu'na sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler My Bilet'te Ayrıntılı bilgi 210-30-30 Ve Radyo Sokakta da hayatın sesini aç Modern sabahlar Modern sabahlar. Radyo 3'desiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum gününde radyo 9 çifti 9 Avrupa ülkesine gönderiyor. Hangi ülkeye gideceğiniz belli değil ama bütün Avrupa ülkeleri konusunda fikir edinmeniz için e, Avrupa'da çok normalde oranın günlük hayatıyla ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bugünkü durağımız Portekiz isterseniz Yepa. Portekiz görüntüleriyle Yepa. hazırladığımız klibimizi izleyelim. Hadi izleyelim. <gülüyor> Avrupa'da çok normal. gol. Evet. evet böyle... en, son <gülüyor> en son en son Figo'nun golünü hala Figo'nun golünü kullanıyorlar ya. Yani. Niyeceğim Ronaldo'nun golünü kullansalar daha iyi. Ne değil bileyim mi? işte Figo'yu kullanmışlar. Ben eskilerden kalma demek ki bu klipte Figo yani. dediğiniz süper baba mı? Tiko <gülüyor> süper baba Figo sen tanımadım ya adını. Türkiye Figo? şey yaptık ya futbolu konu şey. Figo. Luis Figo biliyorsun şey yaptı o kadar reklamını girdik reklamını bir daha yapmış olalım genç futbolcuları arıyordu falan arıyordu sonra onu gençler diye tabi doğru kaset olduğunu öğrendik <gülüyor> alışveriş merkezlerine gelmiyormuş da kaset görüntüsü geliyormuş Kaseti geliyormuş kaset geliyormuş. <gülüyor> geliyormuş diye öğrendik sonra ay Allah ne kadar güzel keşke tanısaydık futbolcuları biraz bu yani bu cahiliyet. Her şeyde cehalet ortaya çıkıyor. Yok canım estağfurullah. Bu gördüğümüz şehir Lisbon muydu? Lisbon, Lisbon sen, sanırım. Lisbon, gitti. Lisbon Porto. Porto. İkisi de vardı. Evet. Porto muydu sen? Bazı görüntülerde Porto. O şarap bazı... içeriden Porto'dur herhalde. Porto, Porto Neden? Diye. Çünkü Porto şarabından değil mi? Üzerinde yazıyordu canım zaten onun da. Yani sen İspanya'ya gittin, şehirlerini biliyorsundur Portekiz'in. Tabii İspanya gittim şehirlerin bayağı İspanya iyi. gidince zaten, zaten otomatik bir broşürüyorlarmış, 20 sayılır diye <gülüyor> o bir şey broşür veriliyor diye biliyorum ben. Ondan sonra aldın başka... mı sen? Portekiz broşürlerini Orta, Portekiz broşürlerini aldım da orada unuttum. Hadi ya İspanya'da bıraktım ya. O apar topar dönerken sonra dedim döneyim falan filan olmadı yani kısmet değil işte kısmet olmayınca yapacak bir şey yok. Seneye alırız ya Portekiz bu şeylerini, e, broşürlerini. broşürlerini doğru o zaman alabiliriz. Alacağız. Evet alabiliriz. Sevgili dinleyiciler, e, Portekiz'in günlük yaşamıyla ilgili elimizde e, çok çarpıcı bir ufak bilgi var. Evet, e, broşürler olsaydı bayağı bilgi vardı. Broşürleri, broşürleri de, yani, getirmedi. Broşürleri getirmedi. Okay. Fahir broşürleri getirdik. Evet, onu getireceğim hesaplayarak bu şeyi yaptık ama maalesef unuttuğum için, geçen sene ben onları İspanya'da unuttuğum için. İşine gelen broşürleri unutmuyorsun ama Fahir. Ey, yani isterseniz yarın öbür gün bende çok güzel Bulgaristan broşürleri var. Ama yani bugün Portekiz demiş olduk. Tamam Bulgaristan'ı da yapacağız nasılsa Bulgaristan hakkında da vereceğiz bilgileri. Hmm. O zaman o broşürleri kullanırız Fahir. O zaman ee, isterseniz e, hemen skecimize geçelim. Portekiz'in meşhur müziği Fado ile Fado. ilgili bir evet. e, Zaten bu. orada Fado'cular Fadocular. Şimdi yine bir tane Portekiz ismi seç Fahir. Portekiz ismi mi? Hı hı. Şimdi ben ikincisim Nihat. Ege Türkiye'den gelen Nihat olacak. Ben İber olmak istiyorum. İber yarım adadan dolayı mı? <gülüyor> <gülüyor> Adam İber olsun. Ben de o zaman Ronaldo olmak istiyorum. Sen? Bak ben sana birkaç tane e, Portekiz ismi söyleyeyim. Mi? Aralarından seç. Hmm. İstersen. E, Victor. Victor olabilir mi? Jorge. Jorge. Jorge. haber olmaz. Ney? Abel. Abel. Adel, Fernando, Paulo. Aa Fernando. Fernando. Fernando! Beni böyle çağırdın tamam Sen, mı? Sen Fernando! Sen Portoluy Tamam. İstersen sonra... ben Fernando olayım. Fire çok sevdin çünkü bağırmayı Fernando. Kendin kendi kendine nasıl bağıracaksın ya. yani? Saçma biriniz Fernando olun da benim ismim de güzel olsun. Sen ya, Iber ol o zaman. Iber istemiyorum ben. O zaman ben Iber olayım. Paulo olun o zaman biriniz. Nice Paulo mu? He. Paulo. Pablo ben olayım bari Fernando. Tamam ben Fernando tamam. olayım sen tamam. ben de Nihat. Sen de Pablo ol. Neydi Pablo mu Paolo mu? Pablo Paolo. Paolo. Paolo. Bana dostlarım kısaca Pa der. Şimdi orada şey olmuş ne derler? Öyle tatiliymiş iki hı. saat. Hı. Ondan sonra e, Fernando şeymiş. Müzikten çok anlıyormuş. Ben de Nihat olarak turist olarak geldim ya. Hı hı. Ondan sonra, Biz sana Fado'yu... Sen beni gündüz gezdirmişsin. Ya ben biraz müzik yani buranın e, özel müziği tamam. Fado'dan falan... Sen, sen Türkiye'den müzik. geliyorsun değil mi? Fernando'nun çok güzel Arşivi kasetçisi var, var. Hı -hı. diyorsun. Oraya götürecek seni. Tamam ben Biz de oturmuşuz da, orada bekliyoruz Fernando'yu. oturmuşuz. Fernando da bizim oturduğumuz yanlış anlaşılmış karşı kaldırımdan geçiyormuş tamam mı? Yalnız şöyle olsun mu? Karşı ee... kaldırımdan geçsin <gülüyor> Geçsin evet. Karşı kaldırımdan... <gülüyor> Deli gibi arabalar vızır, vızır şey yapıyoruz. Ya karşı kaldırımdan değil de öğle tatiline biz beraber çıksak daha iyi olmaz mıydı ya? Ha öğle tatiline buluşacağız ile, diye şey yapmışız. Hayır, Paolo ile Fernando aynı işlerinde çalışmıyor mu? Ha canım bunlar genç. Gençiz oğlum biz. Çalışmıyorlar, öğrenciler. Öğrenci değiliz. Öğlen iki ben saat de, ayrıntısını o zaman verebiliriz. Ben de Erasmus. Siesta da mıyız biz hocam? Siesta. Siesta, siesta. Ben şeydi değil tamam. İlk Çakma karşımı. siesta gibi düşün. Bir de bu kahveler çok sert ya orada. Hmm. Ben şimdi biz bir senle bir kafeye oturmuşuz. H hmm. Ben ee, biraz Portekiz gözlemlerinden bahsediyorum. Sana. Şimdi karşı kaldırımda başlıyor değil mi olay? Kafede başlıyor. Sen Kafede karşı kaldırımda. Ben karşı kaldırım. Tamam ben kendim için. Sen ben kendim, benim senin için karşı, için karşı, karşı kaldırımda, kaldırımda başlıyor. Tamam. Şimdi sen o zaman bize bir de garson ol. Fernando sonradan giriyor ya. Tamam Fernando geçmeden önce ben garson. Onun adı Iber olsun mu? <gülüyor> tamam. Olsun. Garson Iber. Burası Burasına yazıyor. Yazıyormuş. Iber yazsın. Öyle Iber ismi işte geçmiyor da. Yani yine tamam. de o etiket şey olarak bir görünsün. Evet hazır bir dakika ee, başlıyor musunuz benim şu şey anda tabii portekizce'm olmadığından e, ne konuşacağımı bilmediğimden Biz ben et. sana söylüyorum tamam. tamam bana bir tane sade kahve lütfen başlıyor musunuz beni Baş çağırdınız mı İberi çağırdınız mı abi bir başlangıç bir gonggong bir şey var ya İyi e, hadi, şey e, hadi veriyim şey e, o zaman başla başla başlangıç gongunu veriyorum seninle bundan sonra hiçbir şey bir daha aynı olmayacak Avrupa da çok normal Ay ya deli gibiydi bugün araba bir taksiye bindim. Deli gibi kullanıyorlar korktum ya ben yani Türkiye'de ya, deli gibi kullanırız diye düşünüyordum. Burada daha da korktum yani vızır vızır böyle hiç şey yok yani. Milliyetin Portekiz biraz kalır. öyledir yani bizim affeylersiniz ama direksiyon ee, nasıl? Türkçe'de nasıl, nasıl diyorlar ona direksiyon şeyimiz boldur ya. Ben bir kere Türkiye'ye geldiğimde de o bir arkadaştan duymuştum ama acayiptir burada çok deli gibi kullanırız ya. Çünkü Portekiz'in nüfusu genç, dinamik, dostum. Ee, peki. Bir kahve söyleyelim mi? Garson çağırayım da bir saniye. Garson! Por favor. Kahve istiyorum ben. Kahve mi istiyorsun? Nasıl Hı -hı. istiyorsun? Sade. Sade mi? Sade. Oranın şey de güzeldi, yani lattesi, bir... lattesi de iyidir. Yok yok ben Türk kahvesini... E, alışmış adamım. Sade kahve bana ancak böyle idare ediyor. Serttir yani. bizim kahveler biliyorsun. Yok ne kadar bir... sert olabilir. Bayağı sert yani. Turkish coffee or Greek coffee? Garson sen git. Sen git. <gülüyor> <gülüyor> sen git başka biri gelsin. Ne istiyorsun koçum sen böyle hemen... Ya de... normal sade kahve istiyorum. ya. Tamam. Bir tane o zaman ee, bir tane normal kahve Normal kahve. Normal kafe. Ben de e, bir tane eşkili latte istiyorum. <gülüyor> eşkili latte. <gülüyor> ha, eşkili latte. Bu Fernando nerede kaldı ya? Öyle tatil ediyor Bir saat sonra bitecek çık çık çık çık. öyle mi? Geçek birazdan ya bir şey Ne oldu? Bak, ne diye tutuyorsun? Saat 1'e geliyor. Öyle tatilin bitmesi 10 Ne ne derdinle dostum sen. E beni fadocuya götürecekti. Ha fa fado deyince fa Fernando nasıl biliyor musun? Yani yemin ediyorum Portekiz'e fado'yu bunun babası getirdi. Ya işte onda onda çok güzel bir tane kasetçi biliyormuş. En güzel fado kasetlerini Fernando bana ayarlayacaktı. Gelmedi öyle tatilin bitmesine 10 dakika var. Ne, nerede buluşacağınızı söylediniz mi? Buradaki işte diplomatik kafede buluşacağımızı söylemediniz evet, mi? Lizbon Merkez Kafe. Lizbon Merkez. Ama o diplomatik kafe diye zannedeceğim. Ay karşıda dur bir saniye Ya bu arada öyle tatilin bitmesine 10 dakika var diyorum da kimse bana e, siesta, siesta siesta siesta Hatırlatmıyor ya? yani 10 dakika sonra 10 dakika sonra. olur mu ya 10 ne dakika yani? Siesta siesta fashion fashion Biz yaptık mı öyle tatilini temiz 2-2.5 iki, iki, saatten aşağıya yapmış. İyi o zaman benim boşuna gerilmeme gerilme gerek yok Gerilme dostum gerilme Aa şu karşıdaki Fernando değil mi Fernando Fon Fernando oğlum neredesin ya Ne yaptın Ne yaptın ya ne yapayım sen ne yaptın? Nihat'ı götürecektin Fodocu'ya. Dur ben geleyim ya. Akdeniz'e kıyısı olmamasına rağmen hakikaten Akdeniz'in insanı gibi sıcak hareketler var. Sen bu tarafa gelin de. <gülüyor> Buradan gideceğiz kasetçi. Ya gelin Hayri'ye gideceğiz Hayri'ye. Abi benim işim var. İşim var Nihat'ı sana bırakıyorum. Niyat ne? <gülüyor> ne? Bana dedin? niye bağırıyorsun? Ben aynı masadayım seninle. ama Akdeniz... ayağa kalktım ya oğlum öbür taraf. <gülüyor> tamam ben ama ben nasıl geçe burada bir yaya geçidi falan bir yaya şey yok geçidi. mu? Yaya geçidi! ya ya geçsin gönder onu sen hadi Nihat koçum nasıl ge... geç benim acele abi bizim oğlum kızla buluşacağım kızla abi beni, Paulo ara ha N Nihat haydiye gideceğiz gel bu tarafa biri yana gel ama arabalar vızır vızır geçiyor ben nasıl şey yapayım daha dün bindiğim taksi deli gibi kullanıyordu adımımı attığım anda beni Çinlerler Paulo anlatsan oğlum hiç konuşmadınız mı? Oğlum ben arabaya bindim gidiyorum Sen anlat Fernando Ne yapayım şimdi ben adım mı atayım ne diyorsun? Ya oğlum bak adımını at sen Adımını attığın an bütün arabalar Zahat diye vurur Allah Burası Allah. Portekiz oğlum Ona güvenmeli miyim güvenmemeli miyim bilmiyorum Hadi dur bakalım ilk adımımı atayım <Gülüyor> Allah Allah Yola adımımı attığım anda o vızır vızır Giden arabalar bir anda durdu Fernando yanındayım artık Bağırmana gerek yok hemen geldim Buraya nasıl oluyor o deli gibi Araba kullanan insanlar Trafiğe bir yaya'nın adım atmasıyla Birlikte nasıl duruyorlar Ee, burası Portekiz Avrupa'da bunlar çok normal Avrupa'da çok normal, çok normal. Evet gerçekten de ee, trafikte Yaya Saygı'nın üst düzeyde evet. yaşandığı ülkelerden bir tanesi... Zaten iki tane yer var o konuda, Yaya Saygı. Ee, bir tanesi Portekiz, bir tanesi de Okte. <gülüyor> Gerçekten... Çünkü Okte'de de Yaya geçişini ye ve yapmak yasaktır. evet. Ve Gerçekten de vers iyi oldu. Dinleyicilerimiz artık kendilerini çok rahatlıkla arabaların önüne atabilirler. Ya siesta yani hani CES'de, siesta'yı çok iyi vurguladık mı ya? Siesta siesta dedim ya ben orada e iki kere. Orada sen bir garip bir şeyler iki fashion, kere söyledi. Fashion soruyorum. fashion de dedim. Ha onları falan da söyledin. O fashion fashion ayrı bir şey ya. Siesta siesta. İşte. Fashion fashion por favor. Tamam o zaman. Avrupa'da tamam. çok normal bitti bir hattımızda dinleyicimiz var. var bakalım necek misiniz kim olduğunu. Avrupa'da çok normal. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor efendim kim var attığımızda diye telefonu açtık Telefonlarımızda bir var. problem mi var bugün acaba? Ya bilmiyorum içeriye böyle bazen arkadaşlar geliyor bu stüdyonun kapısına şöyle gelip bir de şey yapıyorlar bir telefon Telefon var diyorlar Sonra telefon var Bir da Umutlu telefonu Oğlum ya bağlayın süre. şunu bak beni Olmuyor olmuyor. olmuyor günaydın efendim Alo Kimle görüşüyoruz? Ben Gürkan merhabalar Gürkan Nelan Bey Gürkan. hoş geldiniz yayınımıza Buyurun dinliyoruz hoşç. sizi Gürkan Bey ya iki sene önce biz sizinle tekrar bir muhabbet muhabbet etmiştik fakat e, hatırlar mısınız bilmiyorum. Konu neydi? Konu, konu neydi? konu neydi? Konu konusuydı. Ben bisikletle Türkiye'den Japonya'ya gidiyorum demiştiniz. Aa <gülüyor> döndünüz mü? Gürkan. Döndüm. De bisikletine derler ters çevir tekerleği de çevir ancak gidersin demiştiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> Vallahi benim şey söylemiştiniz. Ben Japonya'ya gittim bisikletle. Biz mi hırslandırdık sizi? <gülüyor> ya yok öyle bir şey yok ama hazır böyle diplomatik konulardan uluslararası konulardan bahsederken ben de bir arayayım dedim. Ne ya, zaman döndünüz peki siz? Oldu oldu bayağı oldu Gürkan'ın. Bayağı oldu ya bir sene oldu bir senedir okulları ziyaret ediyorum Bu e, yolda karşılaştığım işte e, macera şartları, hayat. maceralarla işte tecrübelerle onları çocuklara gençlere anlatıyorum Ama, Ama bir senedir bize, bize haber bir, vermediniz. Evet ya insan geldi, geldiğine ben sonra şimdi Şimdi arıyorum işte hani her e, davet ederseniz programımıza katılmak isterim. Hayır bir senedir neredeydiniz biz onu merak ettik. Yani bir sene mi sürdü sizin Japonya'ya gidip gelmeniz? 343 gün sürdü. 300 işte bir seneye yakın. E, bir sene, evet. Bizi aramanız da bir, bir sene daha sürdü ama. Niye öyle oldu? <gülüyor> yani <Biz> merak <gülüyor> ediyoruz bir senedir biz meraktayız. döndüm mü şimdi, şey düştü öyle, mü bisikletten. Bir şey ee, önümüzde birkaç ay sonra dünya turuna çıkıyorum bisikletle. Evet onu biliyorum ee, ben. O yüzden haber vereyim dedim şimdiden. Ya, ee, ne yeni oldu yeni sponsorlar muhaktaş... bulundu mu? Sponsorlar mı? Ha. Var tabi var. Yeni Dünya Turunun e, güzel sponsorları var. E, destekçisi çok. Güzel geçti mi peki Japonya gidiş gelişi? Japonya'ya gidiş 11 ay sürdü. Dönüş 11 saat sürdü. Dönüş için aynı şeyi söylemeyeceğim ama. Çünkü yokuş aşağı kalıyor. Dönüş <gülüyor> yokuş aşağı. <gülüyor> Aynen, Benim bayağı, çok rahat. Baya hızlı gelmiş o zaman. Baya hızlı geldi. Yani. Bu e, 11 aylık Süreçli. yolculuk boyunca bisiklet kullanırken hiç elleri bıraktınız mı? Ya yani böyle yani o, o, o, bırakarak o, gidiyorsunuz. Hani, o zirveleri çıkıp geçtikten sonra, çölü geçtikten sonra o eli bırakıyorsun. Ulan yani. nereden çıktım dediğin zamanlar oldu mu Gürkan? Allah da benim belamı versin. Nerede işin gücün yok yokmuydu da geçtim buralara çıktı. Geri zekalı falan şey, dediniz oğlum kendinize. Hiç mi bir şey demedim ya. Hiç mi demediniz? Japonya'da <gülüyor> ne kadar kaldınız? Şöyle bir şey diyeyim. Ee, bak bir senede böyle bir seyahat gerçekleştirdim. Herhalde insanlar bu tarz seyahatleri hayatlarında bir kere iki defa falan gerçekleştirir. <gülüyor> ya kapsın. bir kere ya iki defa. Evet. Ya, yani, yani ben ikinciye çıkıyorum şimdi. O zaman bir dakika biz burada sohbeti şey yapmayalım da Gürkan Bey bir alalım bir tarih belirleyelim. Gelsin, evet, e, ne zaman, zaman ne zaman müsaitsin Gürkan? Eee Önümüzdeki haftalarda müsaitim. Ne tamam. zaman yani? Önümüzdeki e... haftalarda olacağım. o zaman önümüzdeki... Madem geçmişte alamıyoruz, önümüzdeki <gülüyor> haftalarda bir <gülüyor> gün alalım seni Gürkan. <gülüyor> ne zaman? Pazartesi... Te telefonumu bıraktım zaten. Tamam. Hani, e, müsait olduğunuz bir tarihte tamam. beni arayın, programı tamam. yayına geleyim ben Peki de. bir şey soracağım Japonya'da ne kadar kaldın Gürkan? Japonya'da yaklaşık olarak 22 gün, 23 gün falan kaldım. Pahalı mı Gürkan, Japonya? Şöyle diyeyim, kavunun, bir adet kavun 100 dolar, bir adet çilek 4 lira. Bir adet. Hadi canım sen de yapın. Yani orada kavun içi dondurma yemeği olasılığımı söylüyorum. Sıfır. Sıfır. <gülüyor> Çileği Sıfır kese yani. kese yemek. <gülüyor> o <gülüyor> zaman evet, çok... sen şimdi bu sefer çıkarken yanına tam da mevsim bak. Çok güzel erik var. Kavunu alıp orada satayım. Çilek var. Al bunları yanında götür. 11 <gülüyor> ay derin dondurucuya yat. Hem oturduğun ya. yerde bir serinlik yapar sana. Ya ne, ne, ne hikayeler var. Karadeniz'den geçerken e, giresin Belediye Başkanımız sağ olsun bana. 5 e, kavanoz. Fındık ezmesi verdi. Al dedi Japonya'da bizim kardeş şehirler var oraya götürürsün dedi. Yedin Azerbaycan, değil mi onları? Azerbaycan'a kadar hepsi bitmişti. <gülüyor> Yolda ne Geri dönsen mi? görün dönülmez. Öyle bir mesafe. Yani Başkanım ben yermez. bunları yemiş bulundum diye de arayamadın tabii değil mi? Tabii camı arayamadık ama yani cam kavanozlar vermiş. Bisikletin üzerinde zaten taşıyacağımız malzeme belli. Yer yok. İyi oldu iyi iyi gittik işte. O zaten herhalde o e, fındık ezmeleri sayesinde yolculuk bir ay kadar kısaldı diyorlar. Tabii canım. <gülüyor> evet bir başta bu çok tek, yararını... Tek başına mı gördüm. gitmiştin Gürkan? Tek başına evet. Tek Şimdi başına yine tek başına mı? Tamam. Yani, Dünya turu da tek başına olacak Peki yanına birini yancı istemez misin? Vallahi Yancı'nın hmm. e, sıkıntısı oluyor. Sıkıntısı var ya. Ne gibi? Yani. Abi yok. 4 kavanoz kişi başına 4 hmm. kavanoz düşerken 2 <gülüyor> kavanoz fındık ezmesi düşecek diyor. Neredeyse sıkıntı oradan bir başlıyor zaten. Ya sıkıntısı e, şöyle aynı performansı şey yapamadığı için. Yani ya, ben hızlı gidiyorum o yavaş gidiyor veya o hastalanıyor veya. Ya burada hep bile... gördüğüm şey sen e, çok 10 numarası 5 yıldızsın. yanındakiler zayıf, zayıf. Yani, çelimsiz. Yok yok. Bir şey değil, e, yok yok öyle bir şey Benden çok çok daha iyileri de var Yani bu işi Türkiye'de yapan ilk kişi de ben değilim Birçok gezginimiz var bizim Türkiye'de e, Zaten onları örnek alarak da yola çıktık İşte Güney Asya'yı gezenler var e, 50 ülke gezen e, Bisikletli gezginlerimiz var Adamlar e, Çok var. ileri var Adamlar var yani Türkiye'de bu işi yapanlar Ben hani onlardan biri oldum Yeni başladık bu olaya e, Bırakmayı da düşünmüyorum Dediğim gibi önümüzdeki 7 sene boyunca da bu işi yapacağız Fakat Para var mı bu işte peki? Efendim. Para var mı? Para var mı? Para işte kitabı çıkacak. Tamam onu anladım. Ya şey 7 yıl sonra şey deme. Efendim yeni iş başvurularını bulun. Neapti? Yani, dünyayı falan <gülüyor> şey yapmıştık bisikletle gezdik ama ee, diyorsunuz para Değil için ben, yapmadım. Bu Benim çocukluk hayalimdi. Çocukluk hayali bakalım bizi nelere götürecek? Önümüzdeki yıllarda, aylarda göreceğiz yani. Yani para ama. Yurkan şunu söylüyor anladığım benim. Para için yapılmaz. Para için, para yapılmaz. için yapmıyor sonuç olarak Yurkan. Para ya için ama... yapacaksa emlakçılık yapıyor anladığım kadarıyla. Para için yapamayacağını zaten ilk turda da bu belliydi gayet açık bir şekilde. Ya ilk turda, Türkiye... onu çok net anladık da işte o Japonya'daki meyve fiyatlarını verdin ya ondan öyle bir algı oldu. Evet gibi. para konusu öyle oraya girince yoksa sen öyle, şimdi yani. ben o çünkü, çünkü dedin Gürkan onu da tamamla kesmeyelim hani ee, bu işler böyle çünkü şu yüzden çünkü dedim yolda çok başınızdan enteresan hikayeler geçiyor ee, birkaç defa böyle kötü tecrübeler de edindik ee, hmm. o yüzden bu tarz şeyler böyle para para salışta bir şeyler kazanacağım aman yok hiç olacağım falan gibi çünkü nerede hayatın son bulacağı belli değil aynen öyle ee, tamam, e tamam, geldi macera. gel de konuşalım tamam. Gürkan tamam mı tamam oldu önümüzdeki hafta o zaman ben telefon bekliyorum sizden hani hangi gün çağırmak isterseniz ee, gel işte pazartesi gel canım bağlayalım. Evet hakikaten pazartesi. pazartesiye pazartesi bağlayalım. Bu pazartesi seni bekliyoruz. Tamam oldu o zaman bu pazartesi görüşürüz. Tamam Bisikletle mı? gelme ama burası vızır vızır. Normal <gülüyor> at, atla taksiye gel. Hadi görüşmek, güzel, abi, hoşçakalın. görüşmek İyi, üzere abi. hoşçakalın. Hoşçakalın. 28 Nisan Cumartesi saat 19. Radyo OTTÜ Sokağı Atena konseriyle açılıyor. Ayrıntılar Radyo OTTÜ.com.tr'de. İşler sıkıntı. Dersler stres ofis yaşantısı. Hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Müzik çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Müzik Radyo Oktü'de Modern Sabahları sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah haftan son iş günü sabahında buluşuruz. Hoşçakalın. Modern Sabahlar sona erdi.